Gül gül dedi bülbül bül güle gül gülmedi gitti bülbül bül güle gül bülbüle yar olmadı gitti Gam yemek caiz de gül, bir gün gelir kim gam biter hem gamı alem biter alemde hem alem biter Yeni şehirle avni gam çekmek doğru değildir Bir gün olur ki hem bu alemdeki gamlar biter hem de alemin kendisi sona erer. Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zira feleğin meşrebi na sazı dönektir. Ziya Paşa. Şu feleğin yani dünyanın görünüşüne aldanma. Çünkü onun münasebetsiz tabiatı dönekliktir. Es-sohbetü bila çay, kes-sema'i bila ay. Çaysız sohbet, mehtapsız gökyüzüne benzer. Kalemi sunu hakta sehiv olmaz. Hem hata biin olanlar ahmaktır. İbni Kemal. Allah'ın yaratılış kaleminde hata olmaz. Bunda hata görenler ahmanın ta kendileridir. Söz bilirsen söyle, senden gelsin ibret alsınlar. Söz bilmezsen ile seni insan sansınlar. Gördüm açılırken bu seher Goncay çare. Sordum nola bu cevru cefa, böl bölü bölü çare. Bir ah çekip hasret ile dedi ne çare? Gül yağını eller sürünür Çatlasa bülbül Yüzde ısrar etme Doksan da olur İnsan dediğinde 90 da olur Sakın büyüklenme Elde neler var Bir ben varım deme Yoksan da olur Hatasız dost arayan Dostan da olur Hazreti Mevlana, ilahi, büyüksün, büyüksün, büyük, büyüklük yanında kalır pek küçük. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Sen doğru yolda ol, Allah seni utandırmayacaktır. Diyarbakırlı Mehmet Said Paşa. Çaresizseniz, çare sizsiniz. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol Mevlana. Fikri, müstakbelü maziyi bırak Arif isen. Böyledir hali zaman, bir var imiş, bir yok imiş. Koca Rahıb Paşa. Eğer Arif isen geçmiş ve gelecek endişesini bırak. Zamanın hali böyledir. Bir varmış bir yokmuş.